Hac Suresi 78 ayet olup, ekseriyetin kanaatine göre Medine'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ya eyyuhennâsü btaku rabbakum inne zelzelete s-sa'ati şey'un azîm Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Gerçekten kıyamet saatinin depremi müthiş bir olaydır. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا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 ve doğru alevli ateşe sürükler Ya eyühen nas in kuntum fi raybin min al-ba's fa inna fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ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 Her şeye hakkıyla kadir olan da O'dur. <الْقُبُورُ> ve şunu da bilin ki, o kıyamet saati kesinlikle gelecek ve Allah kabirlerde olanları diriltecektir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ <gülüyor> Hal böyleyken öyle insanlar vardır ki hiçbir bilgiye, hiçbir delile ve hiçbir aydınlatıcı kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur. Altyazı <gülüyor> M.K. Allah yolundan saptırmak için kibirle kabararak tartışmasını sürdürür. Onun hakkı, dünyada rüşvaylık olduğu gibi, kıyamet günü de ona can yakıcı azap tattıracağız. ذَٰلِكَ بِمَا o vakit kendisine işte bu dünyada işlediklerinin cezasıdır. Yoksa Allah kullarına en ufak bir haksızlık bile yapmaz denilir. وَمِنَ النَّاسِ يَعْبُدُ حَرْفٍ أَصَابَهُ بِهِ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 Makbul ve güzel işler işleyenleri, zemininden ırmaklar akan cennetine yerleştirecektir. Elbette Allah dilediğini yapar. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم اليقطع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 من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وَمَنْ يُحِنِ فَمَا لَهُ يَفْعَلُ مَا Bilmez misin ki göklerde ve yerde bulunan kimseler, hatta güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün canlılar ve insanların da birçoğu Allah'ın yüceliğine secde ediyorlar.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 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب أليم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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهِّرْ الْبَيْتَ يَالِ الْطَّائِفِينَ وَطَهِّرْ الْبَيْتَ يَالِ الْطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْبُكَّعِ السجود وَأَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَابِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقَ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا سَنَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتِ الْعَلاَءِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ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 Dünyanın bu en kıdemli mâbedini bir kere daha tavaf etsinler. Zâlike ve men yu'azzim şürmâti illâhi fe huve khayrun lehu inda rabbih. Ve uhilletlekumul en'âmu illâ mâ yutlâ aleykum. Fejtenibur <gülüyor> rijse minel avthâni vejtenibu kavlel zûr.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 عُبُدَ اِلاَّ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكٍ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُبُّ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ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 Bu böyledir. Artık kim Allah'ın şe'irini tazim ederse şüphe yok ki bu kalplerin takvasındandır. O kurbanlıklarda belirli bir süreye kadar sizin çeşitli menfaatleriniz vardır. Sonra varacakları yer, o en kıdemli mabette son bulur. وَلِكُلِّ أُمَّتِينَ جَعَلْنَا مَنْ سَكَرْ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُونَ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 فَذْكُرُوا اِسْنَ اللّٰهِ عَلَيْهَا Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah'ın dininin şiairinden kıldık.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 savaşmaları için izin verildi çünkü onlar zulme maruz kaldılar Allah onlara zafer vermeye elbette kadirdir Ellezina uhricu min diyari bi ghayri haqqin illa ayuqulu rabbuna Allah ve defa Allahu nna ba'dahu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 <Sessizlik> <Sessizlik> Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa, sen bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semut halkı da, İbrahim'in halkı da,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 halkı zulümde artık onmaz derecede ileri gitmiş nice şehirleri yok etti öyle ki şimdi hepsinin yerinde yerler esiyor üstü altına gelmiş binalar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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Onlar senden o tehdit edildikleri azabı çabucak getirmeni isterler. Telaşa kapılmasınlar.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 فَالَّذ۪ينَ <gülüyor> آمَنُوا İman edip, makbul ve güzel işler yapanlara bir mağfiret ve çok değerli bir nasip vardır. وَالَّذ۪ينَ سَعَوْ ف۪ي آيَاتِنَا ayetlerimizi akılları sıra etkisiz bırakmak için çabalayıp duranlar ise cehennemlik olanların tak kendileridir. <gülüyor>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 Ama Allah, şeytanın attığı o vesveseyi giderir, sonra da ayetlerini safa sağlam, muhkem kılar. Zira Allah, alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. ma مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ kulubuhum.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 Şüphe içinde kalır giderler. El-Mulku yevme izin lillahi yahtumu beynahum. Fellezine amenu ve amilu fi cennatin na'im. O gün hakimiyet yalnız Allah'ındır. O insanlar hakkındaki hükmünü verir. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar naim cennetindedirler. <gülüyor> Dini inkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise zelil eden bir azap vardır. Allah'ın Allah yolunda hicret edenleri, sonra da bu uğurda öldürülenleri veya ölenleri ise, Allah pek güzel bir tarzda nimetlerine mahzar edecektir. Allah elbette,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 Hakkın, gerçeğin ta kendisidir. Müşriklerin, ondan başka yalvardıkları tanrılar ise, batılın ta kendisidir. Ve tam anlamıyla, yüce ve büyük olan da ancak Allah'tır. أَلَمْ تَرَا أَنَّ اللّٰهَا اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاً فَتُسْبِحُ ardu مُخْضَرَّةِ İnne'llaha <gülüyor> latifun Görmedin mi ki Allah gökten yağmur indirir de yer yem yeşil olu verir. Allah latiftir, habirdir. Lütfu boldur, her şeyden haberdardır. Lehuma ve ve Göklerde ne var? Yerde ne varsa hep O'nundur. Ve muhakkak ki Allah ganidir, hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layıktır. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْفِ الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ بِالنَّاسِ رَحِيمٌ Görmedin mi ki Allah, yerde olan her şeyi,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 Size hayatı veren doğudur, sizi müteakiben öldürecek ve tekrar diriltecek olan doğudur. Gerçekten insan pek nankördür.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 Allah sizin yaptıklarınızı pek iyi bilmektedir. O büyük duruşma günü hakkında ihtilaf ettiğiniz konularda aranızdaki nihai hükmü Allah verecektir. E lem ta'lem en Allah ya'lam ma fi's sema'i vel ard in zalika fi kitabin in zalika ala Allah yasir <gülüyor>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 111. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر 112. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا 113. قل أتأنبئكم بشر من ذلكم النار 114. الله الذين كفروا المصير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 Allah yastifi min ve Allah basir. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Allah elbette semî ve basirdir. İyâllemu mâ beyn aidihim ve mâ kalfahum.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 وَفْعَلُوا الْخَيْرَ Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin. Hasılı yalnız Rabbinize ibadet edin. Hayırlar işleyin ki felaha eresiniz. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ ملت أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا, وتكونوا شهداء أعلاه